Der. zenginlerimiz, ya işte şey vermezsem ne olur, seket vermezsem ne olur, biz yaparsan bunu yapar çok içimizde. E Şarttan da birisi varmış, niye yapmıyorsun ki? Evinde imkan varken yapacaksın, yoksa başka. Onu zaten yok da sana, yok da var, var demiyor. Şartlar bile öyle Zengin sen gideceksin hacca bütün kuvveti yerindeyse gideceksin hacca. Yollar eminse gideceksin hacca. Daha bir, bir çok şartları var. Bunlar yerinde değilse gitmeyeceksin. Zaten gitmek ağzın içinde var ise o seni gitmiş kabul ediyor zaten. Yani niyetler fiillerden evveldir. Niyet edeceksin ki gönlünde o kopacak, ağzı olacak ama gidemedin. Hastalandın gidemedin ya çıktı gidemedin. O seni Bitti kabul ediyor. Ama şarttan yiyen de bir daha sene gidelim derse, seneye belki ömrün yapar etmez. Belki şartlara uygun olmaz. Kendisine bir hayır dokunursa, <gülüyor> yani kendine, kendi sağlık, sağ zengini falan bir hayır dokunursa, ona yapışır. Onu onu on benim ama bir fitne kötü bir şey ona oni kendine gelirse yüzü üstü üstüdedir yani, o şey benimsemez dünyada da ahirette de küsranı vuramıştır yani o kötülük kendini gelip de o yapması lazım gelen şey imkanı oldu halde yapmazsa o. Peşmanla, biliyorsunuz peşmanlık e, arzu ettiği halde yapamayacağı şeylere üzüntü onlara uğramıştır. Bakın burada peşmanı nasıl tarif ediyor. Zarar, ziyan bekleneni elde edemezse onun yüzünden duyulan mahkumiyet. Yani evde imkan var diye yap. Yoksa yok. Ama o imkanı kullan. O bu ise apaçık ziyanın, ziyanın zararın da kendisidir. O Allah'ı bırakır da Kendisine ne zarar ne de fayda veremeyecek olan şeylere tapar. Bu ise halktan en uzak sapıklığın ta kendisidir. Allah dururken Allah'ın varlığından birliğinden bunu yerine getirmezse bu da bir kendisi fayda vermediği gibi fayda vermiyor. Onlarla uğraşır durur putlara tapar. Olmayacak şey. Kendi, kendi evleri yaptığı taşa toplağa taşa tapar. Bu da ona ne yapar? Sapıklık. Sapıklık. Burada anlatırken dururken ona onu tapıyor. Evet. O zararı faydesinde daha yakın olana tapar. Taplığı o de kötü yardımcı ne yoldaştır. Allah'a ibadet etmiyor de bakın Allah'a tapar demiyor. Allah'a Allah'a ibadet edilir. Allah'a tapılmaz. Allah'a ibadet edilir. Bu da tapılır. Allah'a ibadet edilir. Allah tapmak, bir maddeye ibadet etmek demektir. Bu başka. Şüphesiz ki Allah iman eden ve güzel güzel amel ve hareketlerde bulunan Kimseleri alt, altından ırmatlar akıp duran cennetlere sokar. Hakikat Allah ne dilerse yapar. Şimdi burada bu altından ırmatlar akan cennete sık sık birazdan geçer. Bu altından, yani alt tarafından ırmatlar akan bağlık, bahçeli, keşirlik, nefis bir hava. Bu tamam cennet. Var, kabul. Ama bir de ne var? Dünyada cennet var. Dünyada cennet inatı boğaz içinde bir yalı bir falan değil. Senin gönlün, gönlün ilmi, bilgin senin ruhunun hoşlandığı şeyler de mehirler gibidir. Irmazlar gibidir. Bir beslekarın yaptığı bir beste, bir muharvin yazdığı bir roman, bir kitap, bir alimin yazdığı bunlar da Altında ürmekten akan nekiller cennet eder. Bunu böyle kabul eder. Yani ilahi cennete öbür tarafta e, zannetmeyin. Burada da cennet var, burada da cehennem var. Bir diş arası cehennem mi diyeceksin Çekil. En en en kötü azaplardan bir diş diş arası. Ama bunun yanında iyi şeylerle bir fakir sevindirmiş, bir fakir çocuğu sevindirmişim. Bu da bir cennetdir insana. Cennet İlahi yani, öbür tapki cennet ipliği cennet var. Kim dünyada da ahirette de ona yani peygambere Allah'ın asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa evin tavanına bir ip uzatsın sonra kendini yerden kesip boğsun. Yani kendini assın. Da, baksın ki bu hilesi onu öf öf öfkelendirmekte olduğu şeyi bir hamar giderecek mi? Yani e Allah peygamberini bize göndermek de onu hadi git dünyada bildiğini hareket ettemiyor. onu Bütün hareketleri onun kontrolü altında. Peygamberlerin bütün hareketleri Peygamberin hiçbir hareketi Allah'ın dediğinden hariç değildir. Ne yapıyoruz? Yani en büyük Kur'an gene peygamberli hani tatbikatıdır. Peygamber hayatını al, al kendine, ona tatbik et Kur'an'ı hatmetmiş olursun. Peygamber hayatı diyor Diyorlar ki Allah peygambere yardım etmiyor. Niye işte birkaç ay şey gelmedi vahiy gelmez. işte Allah ondan Şeyini kestiler. Niye hayır Allah niye, niye kestiler? Peygamber'e zehirlemeye kalktılar, zehirlemediler. Türlü türlü suikastlar yaptılar. Hepsi o anda e, meritten kaldırıldı. Yapamadılar. Allah Peygamber'ine her an korur, her an evet. ona dünyaya vazifeli göndermiştir. Şunu söylüyor. Bu dini, bu Kur'an'ı biz indirdik, biz koruruz. Allah Allah onu koruduğu gibi, peygamber de korudu ona herhangi bir maddi, manevi zarar getirmiyor. Derhal önleniyor. İşte biz onu, Kur'an'ı böyle açık açık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah ancak kimin dilerse ona bir, bir hidayet, bir hidayet verir. Yani Allah bilgisi, Allah mükafatı, hidayet verir. O iman edenler, o Güler o sahabiler. Burada sabi şöyle, bir kimse mevcut olan, yani inandığı kendi dininden çıkıp da Diğer bir dine girdiği zaman ona sabir rezilu an denilir. Dinini değiştiren insan manasında den sabi denir. Bunlar yıldızlara taparlar diş. Gene yıldızda tapınlar var meyge, bir şey tapınlar var var. Kadide'ye göre kadide bir müfessir. Göre onlar meleklere tapan bir zümredir. Yani sahabeler, meleklere tapan, şeytana aslında şeytan da melekesindendir. O da cin. Ama onlar şeytanlar, melekler daima Allah'a ibadet edenler, şeytanlar da Allah'tan bilgini kesmiş, daima Allah'a karşı olan mağluplar. Zümredir. Mücahit de bir müfessir. Ona nedenan onlar Yahudilerle meclisçüler arasında bir zümredir. Meclisçüler ateşe tapan, zördüş. Ateşe tapan kimseler. Bir de Yahudiler var. Yahudilerin dini belli. Bunlar arasında bir kabir. Kabir değil de zümre. Bazıların, bazılarınca ateşe tapanlar, önce güneşe ve aya tapanlar. Kimine göre Nasraniler, Nasranlar, Hazreti İsa dininde olanlar, İyiseviler, itizar ile Paris Paris cihanilerdir. Burada e, bu itizarı söyleyelim. İtizar bir tarafa çekinmek. Ne haliniz varsa görün. Ben bir kere bir tarafa çekiliyorum diyenler. İtizar İşten çekilme, Evli Sünnet'ten çekilme, bir de gene üst Sünnet'ten olup da Vasıl bin Ata bir Zat var. Bunun kurduğu bir Muhtezi ile meslebi var. Bunlara da itizar edenler denir. Muhteziye de buraya aydınlatmak için sizi aldım. Kaderi, şey anlatıyorum, muhteziye anlatıyorum, Muhtizile kaderi imkâ edip kul ettiklerinin yaratıcısıdır. Yani kul ne yaparsa o kuldan oluyor, Allah'tan oluyor. O, halbuki biz her şey Allah'tan olduğuna inanırız, bizim kötü yaptıklarımız şeytanın evasına kaput yaptıklarımızdır. O bizim kendimize. Fakat orada o değil. Allah'ı bir bırakıyor. Kul yaptıklarının yaratıcıdır diyor. Diyen ve Allah'ı sıfatlarının sıfatlarını kadim saymakla evli sünnetten ayrılan ve vasıl bir hata yolunda olan kimseler ki buna da muhteziri deniyor. Muhtezirin bir de lügat manası var. Onu da vereyim. Ayrılan yani itizah eden, cemaatten ayrılan, kendi başına kalan insanlar. Bunlar da muhtemizliğe. Kadim var burada. Kadim, kadim de eski demektir. Kadim. Burada yani şöyle Allah'ın sırası olanı kadim. Eskiden kalmadı. Allah'ın zaten her şeye sıvı sıvı Değişmedi ki nasıl kendini Allah tanıtlarsa gene Allah Aynı Allah. Allah'ta değişen bir şey yok. Allah gene aynı Allah. Hala da bilinmeyen Allah. Allah hala bilinmiyor. Allah. O birinci kademedir Allah. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Hala da Allah bilinmiyor. Evet, ne dersin? Bu hafta edilmişte göre hepsi farklı kayıyor. Parası <gülüyor> evet. para denen şeyde Eski püskü giymek, <gülüyor> papazlar böyle eski püskü şeyler giyip işte hatta bizim melamiler de kendini olsunlar kendilerini kötü göstermek için böyle eski püskü şeyleri giyerler. Kendilerine kötü bir gözle ne Allah'a daha yakın, bakıldığı zaman Allah'a daha yakın olduğunu Zannederler, sarhoş sarhoş takdiri yaparlar sarhoş değildir ama halk onları sarhoş zanneder. Onlar da o şekilde Allah'a yaklaşırlar. Yani kendilerine e, kötü dendiğin zaman sevap ona sevap olarak kullanırlar. Halbuki tertibiz insanlardır. Öyle ama, öyle zannedirmek isteyenler de varsa, onlar da kendi günahlarını kendileri çeksinler. Dedem karşısındakini Karışın. günaha sokuyor bu sefer. Efendim? <gülüyor> sen onun hakkında konuşmuş oluyorsun, sen günah girmiş oluyorsun bu sefer. Değil mi? Hayır hayır. Ha. Diyelim ki onun hakkında onu senin konuşmuşsun. Güler, eğer diyorsun, eğer. Eğer, senin işlerin günahı ona seyahatle yazılıyor. Bana eğer, <gülüyor> Senin işlerin günah ona seyahatle yazılıyor. Oradan kazanıyor. Oradan <gülüyor> kazanıyor. Aa, ama şimdi olmaz ki. Şimdi şey oluyor <gülüyor> dedem. Sen, değil, sen de çelizlik yapma. Şey olur. Oğurcuğun. Ağabey. Ağabey. Beni sınamak için şey yapıyorum. Kaldırmacı oldun. Buradan beni aldatıyormuş gibi oluyorsunuz. Biraz kaldırmacı oldun. Evet, evet. evet. evet. şöyle. değil mi? Sen bir, bir günah işleden alt çevirmişti. O zaman ben daha yoksa oluyor. Evet. O sen evet. aldattın benim, benim cevabım. Ama şimdi ne zevk alıyorsun karşısındakini günaha? Sana yukarıdan bakıyorum. Karısındakini <gülüyor> <gülüyor> günaha sokuyor. Sabaile, Nastanai'ler, Nastari'ler, Hazreti İsa'ya inanan Hristiyanlar, o mecediler e, ateşe tapanlar, o Allah'a eş koşanlar yok mu? Allah kıyamet günü bütün bunların aralarını mutlaka ayıracaktır. Tek ayrı birlikte Çünkü Allah her şeyi hakvire görüp dinlendir. Allah kendisine inkar edeni belki affediyor ama peygamberi kabul etmedi, peygambere takip edilmedi, asla affetmiyor. Görmedin mi? Göklerde ve yerde bulunan her şey. 20. Ayyedeki menbabı yani, her şey. Güneş, ay, o yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hakikaten Allah'a secde ediyor. Unutmayalım bu secde ayetidir. Gittiğimiz zaman hemen secde edelim. Onun kudretine mümkat oluyor. Onun kudreti karşısında boyun eğiyor hepimiz oluyor. Onun devirinden, onun iradesinden zerrece dışarı çıkamıyor. Hepsi ona boyun eğiyor. Dünyada ne varsa canlılar, biz canlı dedim aslında onlar da canlıdır. Kendine göre onların bir canlıları vardır. Hepimiz Allah'ın iradesi karşısında ona minnettar eğiliyoruz. Ve insanın en şerefli olduğu yer alnının secdeye koyduğu andır. İnsanın en şerefli olduğu yer Allah'ın karşısında secdeye koyduğu için bütün her şeyine soyunuyorsun. Her şeyden ona onun önünde sıfırlanıyorsun. Yok ediyorsun kendini. Heh. Secdedir birçoğunun üzerine de Azap, hak olmuştur. Bu Allah'a karşı gelenin bizim azap oluyor. Bu onun hakkıdır. Ben vermiyorum ki kendileri alıyorlar. Allah kimi bebahtıkla hor kılarsa artık onu saadete kavuşturacak hiçbir kuvvet yoktur. Allah eğer birimizi bir sene bir kenar ettiyse artık onu hiçbir Hiçbir kubbe tekrar eski haline sokamıyor. Şüphesiz ki Allah ne dilerse onu yapar. Ama sen Allah onu onun kendi hakkında böyle bir etme veriyorsun Allah. A. Yani Allah aslında senin iyiliğini istiyor ama senin kendi hareketinle Allah'tan kötü şeyler yapmasını. İstiyorsun kendi hareketinde, Yoksa Allah senin kötülüğünü asla istemez. Bu iki sünüp yani iman edenlerle etmeyenler. Rablerinin dini hakkında birbiriyle davalaşan hasım iki nedir İşte o küfredenler yok mu? Onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Yani daima ateş içinde kalacak böyle bir giydim elbise değil Ateş içine kalacaklardır. Başlarına üzerine de kaynar su dökülecektir. İster onu kaynar su atledin, isterse başan çok halisi kötü halsele gelecek. Böyle kabul edin. Mana bakımından ikisinin bir farkı yoktur. Söz, cümle, kelime bakımından belki farklı ama eee mana bakımından aynı şey. Bununla Kırınlarının içinde ne varsa hepsi derileri eritilecektir. Onlar için demirden kamçılar da vardır. Tabii bizim mevzu haricen Dante'nin bir cehennem tasviri okudu. Dante'yi. Bir ne? O, i̇lahi komedi. İlahi komedi. Evet, i̇lahi komedi. Dante'nin. Bu hensin kumandandır askerde şahesel bir kitap yazmıştır. İlahi komedi. Fakat orada Hazreti Peygamberi cehennemiz en en dibinde göstermiş, göstermiştir. Göstermekte kendisi en dibine gitmişti aslında. Ama kitap çok güzeldir. İçindeki tasvirler çok güzeldir. Şurada 6 ayetimiz kaldı. Ne zaman Oradan çektiği azraptan dolayı çıkmak isterlerse yani cehennemden çıkmak isterlerse yine içerisine iade olurlar nasıl o kamçılar demir süngülerle falan tekrar cehennem ateşi içine alınırlar. bakın burada o tasvir güzel hani ama burada ne ne zaman iyi bir bir hareket yapmak isterlerse yapamazlar işlerinde o iyiliği yapacak güç kuvvet kalmamıştır. Onlar gene kötülüklere sayesinde o kötülüklerin içesine yuvarlanırlar. Buradaki ki tasvir ama dünya da cehennem var. Ne zaman bir iyili hareketi var, vesaire kafa çekiyoruz, içiyoruz, kötü kötü yapıyor. Ya artık burada kim iyi yola gire? O iyiliği yap. yapamazsın dersin geriye o içkinin sigaranın çukuruna yuvarlanırsın. Yapamazsın. Çünkü onu yapmak iraden kalmamıştır. O irade bitmiştir. Tekrar o çukura yuvarlanırsın. İyilik yapmak istersin yapamazsın. Kötürü çukur o havasını cezbeder. O kendi içinde yuvarlanır gidersin. Şüphesiz ki Allah İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanları altında ırmaklar akıp duran demek ki şey gibi bakın tekrarlanıyor. Cennetlere sokacak orada bunlar altından mirezzeklerle incirlerle bezenecekler. Orada yiyecekleri de ipektir. Şimdi bu Allah'ın cennetinde Allah'ın kudreti her şeye kaldırıp yapar buradaki bir de şu seni türlü türlü imkanlar vereceğiz. Bilim, irfan, şey Bunlar hep insana verilebilecek bana Tasvir öyle. Öbür tarafta Allah onu verir. Onun onun kendi elinde, gücünde, kudretinde. Ama bir de ne var? Seni bana milyarlar verseler ama bana Allah'ın ilminden bir parça verse bile Allah'imri görmiyor böyle fazl. Allah'ın ilmi tercih ederiz. Allah yarabbi bana kendi ilminden ver. Geçenler böyle dora var, burada okuduk. Allah diyor ki, acayip Ali, yarabbi bana kendi ilminden ver. Hz. Peygamber Rabbi bana eşyanın hakikatini göster. Ne yapacağım? Bir milyarlere falan elinden çıkar gider. Ama Allah'ın verdiği ilim Allah'ın sana eşyanı, hakikatini şeyi şeye seninledir. Übür tarafta da caridir. Hazreti Peygamber, Peygamber oldu halde hala Allah'a yarabbim bana eşyanın hakikatini gösterdi. Büyük bir şey. Kriyonlar vermiş. <gülüyor> Neye yarar ki? Onlar sözün en güzeline işad edilmişlerdi. En güzeline işad aydınlar mı ki mektup aydın onları en güzel sözün aydınlatıcı vadedilmişlerdir Allah burada da onun hakkında Allah. da küçük bir şey anekdot var, var İbn e Abbas radıyallahu anhına göre en güzel söz kelime şahadettir ne demek kelime şahadet? İslah ilah ilah Muhammed eşkidenler ilahı eşlim onları şahidim Allah bildir ve hadi Muhammed onun bildiriyor diye ciddi O söz elhamdülillah şey güzel olan vaadinden sadık bulunan Allah'a hamd olsun manasında. Onlar sözün en güzeline inşaat edilmişler. Kendisine çok hamd edilen Allah'ın doğru yolunu iletmişlerdir. Hakikat o küfredenler, yani kafirler, küfür Bizim aradığımız manada değil. Küpür Allah'a reddetmektir. O küpredenler, Allah'a reddet edenler kafirlerdir. Zaten kafir, küpür aynı şey, aynı kökten gelmişlerdir. Küpür fiildir, kafir şahıstır. Hakikaten o küpürden o Allah'ın yolundan ve kendini kendisini zehir, ziyaret, zehretli yerli misafir, bütün insanları musabi kıldığımız Mescid-i Haram'dan adı koymakta olan olanlar. Mescid-i Haram kabe. O Kabe etrafındaki o saha ama Mescid-i Haram o bölge haram bölgesi. Ama Mescid-i beşte Meşcid, cami diyorsa Mescid-i Haram haram da bunun cami, Kabe'dir. Ve sadece Kabe o beyazı değil. Onun etrafında şöyle bir daire vardır. Hazreti Cevra etrafından Hazreti Peygamber'e çizdirilmiştir. Bugün o, o binaların olduğu yer meçhul haramdır. Buraya gitmekten al konular insanlar. Gitme, paranı oraya harcama. Araplara ne yapıyorsan, o Arapsa Arap. Ben hiç alakalı etmiyorum. Ben dinimin e, bana emretliği yapıyorum. O, Oradaki adam beni hiç hala etmez. O bundan yüz yüz sene evvel benimde, bendeydi. Bugün onda ama ben araba değil o ona gidiyorum. O meclide gidiyorum. Meclide hay Allah'a nimet olanlar ayetteki yer kelimesi, yani onu istismar eden yapılan eee diyor. İstimrah, bir düzeye devam etme bir düzeye buna devam etmek, yani bunu hep söylemek manasında. Yani hep bunu insanlara söylemek, yerli olsun, bir misafir olsun, insanların orada, orada Kabe'de misafir, yerli yok, herkes aynı seviyede, herkes aynı seviyede meçhid-i haram alıkoymak da kimi orada zulüm ve ilhata yediyse biz ona pek acıklı bir azap taktırırız. İlhat gerçek inançtan dönme. Yani orada bizi casuslar var binden döndürme isteyenler vardır herkese var bir de oraya niye niye gidiyorsun ya boş araba niye gidiyorsun para bir de niye paranı or harcıyorsun gibilerde çay dinler bunlarda bu bu bu bugün bu, bu, biz bunları şiddetli bir azaba sokacağız ki Allah'ın vaadi pek acıktı bir azap tattırırız. hatırla hadi dedim bana o zaman ki biz beytin yerine İbrahim'e Bet Kabe'nin binanın olduğu yer, Kabe'ye beyt denir. Yerine İbrahim'e, Hz. İbrahim'e bana hiçbir şeyi eş tutma. Beytimi tavaf edenler, kıyam edenler, ayakta duranlar, rükû, namazda ilmiye rükû denir. Sucûd, secde başımıza yere yere secde, sucûd edenler, denir. iyice temizle diye merce yapmıştır. Orada bu namaz kılan yerleri temizleyin, temizleyin diye orada bir de makam yapmışlar. Orada daima temizlenecek. Zaten şimdi gene her yer pırıl pırıl şakır şakır sular akıyor, mermer yazın en sıcak günlerde bile kabe'nin tabanından soğuk su geçiriliyor. Biraz o.